Açık e, su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Su hakkında bu hafta e, önemli bir konuyu ele alacağız. Kurbağalı dereyi daha önceki programlarımızda da ele almıştık. Kurbağalı derinin dibinden çıkan o dip çamuru, atıkla e, ve zehirle dolu o dip çamuru artık e, adalar bölgesine, adalar bölgesinde insanlar e, itiraz edince e, Tuzla'ya, değişik yerlere gönderilmeye başlandı. Bununla ilgili konuşacağız. E, konuğumuz da var Volkan Narcı. Adalar Kent Konseyi, Denizde Yaşam Koruma ve Çalışma Grubu Başkanı. Ama ona geçmeden önce dün çok, dün değil daha doğrusu pazar gününden itibaren başlayan yağışla Artvin'in Hopa ilçesinde çok büyük bir sel felaketi meydana geldi. Sekiz kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise kayıp. Evet, yaralılar var. Bu Hı -hı. Konuya ilişkinde birkaç e, kelam etmekte fayda görüyoruz. Evet. E, son 50 yılın en büyük felaketi deniliyor Hopa'da yaşanan e, sel felaketiyle ilgili olarak. E, ama bu bir e, doğal felaket olarak al atlandırmamak gerekiyor evet. bu felaketi. Çünkü bu öncesinden bilinen, öngörülen e, bir felaket. Hmm. Bunun altyapısını hazırlayan aslında politikalar var. E, Eskiden de evet e, seller oluyordu. Eskiden de yağış miktarları yüksekti. Ama bu derecede etkisi e, şiddetli değildi. Bu şiddeti arttıran unsurlara dönüp bakmak lazım. Bunların başında da Karadeniz bölgesinde ardı ardına yapılan e, ...HES'ler... ...daha Hı -hı. önceki yıllarda başlatılan... ...yol çalışmaları... ...Karadeniz Hı -hı. Sahil Yolu... ...yeni yapılmaya çalışılan Yeşil Yol... ...bunların hepsinin... Hı -hı. ...etkisini olduğunu bilmek lazım. Evet. Zaten bu Karadeniz Karayolu'nun... ...yapımına oradaki halk da... ...oldukça büyük bir muhalefet... ...göstermişti, istenmemişti. 2009 yılında... ...Temmuz ayında Giresun ilini... ...etkisi altına alan yine sağanak yağışlarla... ...birlikte... Bu su, biriken su sahil yolunun engellemesi nedeniyle tahliye edilememişti ve çok ciddi zararlar oluşmuştu. Hatta o dönemde bir, bir sene sonra bir açıklama yapmıştı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. 2010 yılında projenin yanlış olduğunu ancak yapmak zorunda olduklarını belirtti. Bunun nedeni? Bu kadar para getirdik. <gülüyor> evet, 700 trilyonun üzerinde para harcadık. Bunu bitirmemiz gerekiyor demişti. Hı hı. Yine 2010 Ağustos ayında Rize merkeze bağlı Gündoğdu belgesinde de şiddetli yağış nedeniyle... Yine yağmur suları birikti, Karadeniz sahil yolunu aşamadılar. Tıpkı bugün olduğu gibi, bugünlerde olduğu gibi 12 kişi yaşamını kaybetmişti. Biraz daha devam edelim. Yine 2011 Eylül ayında Rize'de e, e, sel oldu. Bir kişi hayatını yitirdi. 2014 yılında Eylül ayında yine Giresun'da deniz sahil yolunun bir kısmına zarar verdi. Bu şimdi de 8 insan hayatına kaybetmiştir evet. onlar. Şimdi bütün evet. bu felaketin arkasından yetkililer dönüp açıklama yapıyorlar. Ve diyorlar ki işte e, şiddetli yağmur devam edecek gerekli tedbirleri hmm. alın ey vatandaşlar kendinizi koruyun diyorlar. Evet. Ve bizler de soruyoruz kendimizi nasıl koruyacağız? Bu kadar hmm. e, uç hava olaylarının yaşandığı yani bir yandan sıcak bir yandan kilometrelerce hıza ulaşan fırtınalar e, ani yağışlar şiddetli yağışlar karşısında kendimizi koruma mekanizması nedir kendimizi <gülüyor> koruma mekanizması Aslında başından itibaren e, dile getirdiğimiz talepler ama bu ya da karşı çıktığımız projeler ve bunlara karşı çıkarken hemen e, Vatan haini e, <gülüyor> diye itham ederek suçlanıyoruz ya da işte baskı altına her çeşit baskı altına alınmaya çalışılıyor çalışıyoruz Oysa yapılması gerekenler basit iklim değişikliği Var olan uç hava e, hava olaylarını şiddetlendiriyor. Yağmuru şiddetlendiriyor. E, bunun için iklim değişikliğine karşı mücadele etmek lazım. Evet. Talepleri pat pat sıralayabiliriz. Evet. Sıralayalım mı? <gülüyor> Sıralayalım. E, şu anda işletilen yani hali hazırda işletmek, işletilmekte olan kömür enerji kaynakları, kömür madenlerinin termik santrallerde çalışanları başka yerlerde istihdam ederek kapatılması gerekiyor. E, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıma geçirilmesi gerekiyor. Enerji verimliliği ve tasarrufunu artırıcı adımlar bir an önce hayata geçirilmeli. Hı hı. Yine toplu taşımacılığa yatırım yapılmalı. Mega projelerden, nükleer santral kurmaktan ve her derenin üzerine HES yapmaktan e, artık vazgeçilmeli. Ormanların yakılmasından vazgeçilmeli. Diyor, diyelim ve bu, bu evet. adımlar aslında iklim değişikliğini durdurmaya yönelik adımlar. Evet. Bunların atılmadığı süre içerisinde e, bu sellerin, e, sıcak havaların e, daha fazla artacağını biliyor, bilmemiz evet. gerekiyor Kaçışıcı. ve ondan sonra bunların e, sonrasında yaşanacak kayıplar, can kayıplarımız, doğanın katledilmesi, maddi kayıplarımızı telafi etmemiz. Mümkün değil bu yüzden yetkililerden e, bu tür felaketlerin ardından gözyaşı dökmelerini değil bir an önce iklim değişikliğini durdurma konusunda adım atmalarını hmm. talep ediyoruz yeşil yola da dur diyoruz. Evet aynen şimdi esas konumuza dönelim e, Adalar Kent Konseyi Denizde Yaşam Koruma ve Çalışma Grubu Başkanı Volkan Narcı bizlerle hoş geldin Volkan. Merhabalar Volkan. hoş bulduk. Hoş evet, geldin. Sen aynı zamanda Deep Dream Dalış Merkezi Genel Sekreterisin. Doğru. Evet. Şimdi Kurbağalı Dere'nin atıklarını zaten birkaç haftadır biz hem programlarımızda hem de medyadan izliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu Kurbağalı Dere'de yürütmekte olduğu bu ıslah ve atık su projesini... ...üç sene içerisinde tamamlayamadı. Hepimizin bildiği bir konu. Yanına yaklaşamıyoruz artık. Fokur fokur kaynıyor metan gazından. Ve son olarak işte eylemler yapıldı. Ondan sonra bir takım adımlar attılar. Yani atmaya çalıştılar. Evet. Yani. Mecbur kalındı. Mecbur kalındı. Evet. evet e, çıkarılan atıklar yani daha doğrusu nehrin dibindeki e, kurbağalı derenin dibindeki atıklar e, alınmaya başlandı. Peki bunlar evet. nereye gidiyor? Şimdi e, son aldığımız duyma göre e, Ömerli'de e, bölgede e, belediyenin kendine ait olan bir tesisi var. E, bu tesise dökülmeye başlandı. Daha öncesinde hemen onda Ömerli Rehabilite hazırlık maksattı. Dolgu sahası götürüldüğüne dair haberler yapıldı. Şu andaki son bilgimiz bu. Ama bildiğim kadarıyla arkadaşlarımızdan ve basındaki olan takipteki olan arkadaşlarımızdan da daha belediyenin ya da gerekli olan merciler kimse bunun bir geri dönüş yaptığını ya da bir basın açıklama yaptığını bilmiyoruz. Şu anda hala yine biz bu konuyu e, takip ediyoruz. Evet. Son durum bu. Evet. Hı. Ee, ama öncesinde sizin de e, senin de dahil olduğun ama daha geniş evet. bir çevrenin e, yola çıkarak tespit ettiği bir şey vardı. Ve hepimiz onundan şok olmuştuk. E, biliyoruz ki e, kurbağalı derinin e, tabanındaki atık e, zehirli. Ciddi. Kirli. Evet. Bunu e, kamyon kamyonlar değil toplanıp gemilerle Marmara Denizi'ne bırakıldı. Siz çok ciddi bir vatandaşlık tavrı göstererek bir yurttaş tavrı göstererek aynı zamanda bir dedektif titizliği içerisinde bir şeyi tespit ettiniz. Bu tespit etme işini bize bir açıklar mısın? Nereden yola çıkarak bu gemileri izleme ihtiyacı duydunuz ve gördüğünüz manzara neydi? Açıkçası bizim açımızdan biraz tesadüf. Evet, bir sorumluluk. Çünkü biz adada yaşıyoruz. Ada bizim evimiz. Burayı elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz ve evimizin arka bahçesine kimsenin de pisletmesini istemiyoruz. Biz adalılar ya da burada yaşayan insanlar buranın cefasını çeken sefasını da başkaları sürmesine rağmen gidip kimsenin evinin arkasına çöp atmıyoruz. Evet. Ve her şeyden önce adalar İstanbul'da Özellikle Marmara'da yaşamaya direnen en nadir bölgelerden biri. Ve bu bölge içerisindeki hem deniz üstü hem doğa olarak hem kuşların göç bölgesi hem balıkların hem de deniz tabiatının ve burada yaşayan binlerce milyonlarca canlının evi. Ve biz bu evi korumaya çalışıyoruz. Öncelikle herkesten bizim evimizden ve bizim arka bahçemizden ellerinizi çekmesini istiyorum. Şimdi konu şu. E, maalesef Türkiye'de bu tür çalışmaların birçoğu ya da nasıl acaba ben yaptığım işi kolaya, basite ve ucuza kapatabilirim ya da bunu e, uğraşmadan çözüm yolunu uzatmadan nasıl bir an önce bertaraf edebilirim düşünüyorum. Ya da nasıl çözüyormuşum gibi Giliyor. gösterip Hep çözmemek. Alının altına e, çöplerimizi atıyoruz ama bir süre sonra işte bu alı maalesef kokmaya başlıyor. Bu alı işte bakteri yapmaya başlıyor ve İşin kötüsü kendi evimizde yaşayan kendi çoluğumuz, çocuğumuz. Yani e, bu ortamı yaşayan insanlar bundan etkileniyor. Yani kendi sevdiklerimize aslında kendi kendimize zarar veriyoruz. Kendimizle birlikte. Şimdi e, esasında tam not olarak değil ama biz e, Slow Food'dan e, Defne Kor Yüreğin, sevgili Defne Kor Yüreğin ben oradan alacağım neticede. Hı hı. 13 Ağustos'ta e, Seyhum Bizet. E, sosyal medyadan işine, dostuna bu e, atıkların atıldığı ile ilgili bilgi veriyor. Ve e, sosyal medyada bunu paylaşımlarda bulunuyor. E, biz de takipçiler olarak ve bu bölgede daha önce haber yapmış olan arkadaşlarımız işte Habertürk'ten Ela Sezen, Milliyet'ten Gökhan Karataş ve beraber Seray Yalçın da bizleri aradılar. E, biz de daha sonrasında bu konuyla ilgili işte öncelikle internetten ve herkesin orada da, haberlerde dokuduğu gibi e, Marin Trafik dediğimiz bir yer var. Marin Trafik'te e, 15 metre üzerinde birçok tekne, yani her teknenin svesi dediğimiz bir sistemi var. Takip sistemidir hı hı. bu. E, burada rotası nedir? Nereye gider? Ne kadarlık bir teknedir? İsmi nedir? Bunu görebiliyorsunuz. Hı hı. Ve e, bu bilgi bize geldikten sonra özellikle bu Marin Trafik'ten giden rut bir teknenin, yani iki tane, üç tane teknenin, doku isimli teknelerin bir bölgede, da sürekli gidip geldiği. Sürekli hmm. gidip geldi. Yani bir on gün falan böyle bir bir hafta falan bunu takip ettik. Ve sonra iki tane neden olabilir. Ya e, bunlar seyir e, dersleri veriyordur. İyi niyetli bakıyoruz öncelikle <gülüyor> tabii ki işe. E, kötü düşünmemek lazım. Ya işte kaptanlık dersi olabilir. Aynı bölgeye gidip geliyorsun. Ama sonrasında e, sevgili işte diğer en azından bizim gibi hassas olan insanların da yönlendirmesiyle buna bizim bakmamız lazım diye düşünüp bir ...planlama içerisine girdik. İşte e, Habertürk'ten... ...ve Milliyet'ten... ...Ela ile Selay sağ olsunlar geldiler. E, adadan işte Slow Food adına... ...Defne Koryürek bizimleydi. Ben hem Adalar Kent Konseyi Denizli'ye... ...Şam Çalışma Grubu hem de Deep adına... ...orada bulunuyordum. E, Hayalet avcılarından bizim... E, ...Üstat Hocamız... ...sevgili Sergio Eksiyan... E, ...onla beraber hepimiz... E, Tekneye atladık. Sabahın yedisinde. Biz dedik ki hareket ediyoruz. Gelen gelir. Gelmeyen kal, sağlar bizimdir diye çıktık yola. Ee, tabii iki tekne gittik. Bir de sağ olsun Anıl kaptanımız vardı yanımızda. Onu da atlamamak lazım. Ee, iki tekne gittik. Orada beklemeye başladık. Yani bunu çıkıp herkes bir şeyleri konuşuyor ama gözünüzle görüp ve bunu belgelemeniz lazım. Bana Aha. göre doğru nokta bu olmalı. Evet. Ve bekledik. Tekneler geldi. Aynı e, marin trafikten takip ediyoruz. Tabii çok heyecanlı oldu. Bizim için ilk defa böyle bir <gülüyor> operasyon. <gülüyor> ya da şimdi gördünüz gibi. yani. Tabii yani sürekli ellerimizde haritalar var. Telefonlardan teknelerin nerede olduğu, işte bunların nereye gittiği, güzergahını çıkartıp onların önüne doğru gelmeye falan. Böyle bir tekne içerisinde kendi içimizde hepimiz bir heyecanlı. Bunları takip ediyoruz neticede kendi evimizi aslında korumaya kendi sularımızı kendimizle birlikte İstanbul'da buradan yaşayacak olan canlıları da yiyen diğer milyonlarca insan için aslında oradayız biz. Dolayısıyla tekneler aynı marin trafikte olduğu gibi daha öncelerde günlerce biz öğrendiğimiz kadarıyla yerel yönetimin ayın beşinden beri bunların buraya geldiği konusunda bir bilgisi varmış. Ama biz bunu maalesef 20'sinde, 13'ünden sonra takip edip 20'sinde eylem içerisine girebildik. Yani 15 gün burada bir kaybımız var. Evet. Ee, bu maalesef orada atlanmış olan ya da bize geç gelmesiyle birlikte olarak bizim eylem planına geçmemizle böyle bir süreyi kaçırmış olduk. Önemli değil. Tekneler geldi. Tabii onlar bizi orada beklemiyorlar. Denizin ortasındasın. Adam alışkın değil. Geldi oraya ve burada bir tekneler var. Ellerinde kameralar, insanlar hmm. fotoğraflar çekiyorlar. İşte bir şeyler var. Ayrıldı iki tekne. Biri işte büyük adaya daha yakın olan biri bölgede sol tarafta giderken bir tarafta işte yassının açığına doğru gitmeye başladı ve normal planlanan daha önceden bizim haritalarını çıkarttığımız Oranın çok ilerisine gitmeye başlar. Rotasını Rotasının dışına çıkmaya. Gidiyor hı. onlar gittikçe biz gidiyoruz. İşte telefon görüşmeleri bir şeyler aramalar falan derken e artık hani ya dediler ki tamam yapacak bir şey yok geri de dönemezsin. Ve aynen planlandığı gibi düşündüğümüz gibi kapaklar açıldı ve bu e, insanların orada yürüyemediği işte daha önceden yapılan testlerle ben hani az çok hemen kısa bir şekilde bilgi vermek isterim. E, litrede en az 7 miligram olması gereken oksijen Hı -hı. burada 0.1 seviyelerinde. Yine Kadıköy Belediyesi'nin derazında yaptığı ölçümlere göre her 100 milimitrede 200 olması gereken Fekal, Fekal bakteri 2900 1000 fazla, olması gereken koliform olması Tabii. Yani 1000 olması gereken 6300 bunlar max rakamlardan bahsediyoruz maxın üstüne kolibasili 2200 seviyelerinde oran bir rakamdan bahsediyoruz Ki kolibasili de sıfır olması gerekiyor yani kabul edilebilir bir şey değil oran bile değil ve sen Hı. bunu alıyorsun denizin ortasında başka insanların yaşadığı arka bahçeye atıyorsun ve en büyük savunması işte orası derin bölge, bir şey, ee, bir şey olmaz, akıntı var. İşte ben oraya atarım. Şimdi orada... Volkan siz gördünüz ve tabii, yani boşaltıldığında oradaki renk değişimi falan da görmüştünüz. Bunları işte. biz hem sosyal medyada hem de basında sağ olsun arkadaşlarımız, yani onların çok emeği var. Biz bunu gördükten sonra tek başımıza kalsaydık belki bu kadar ses getiremeyecekti. Ama Habertürk'ün ve milliyetin de ciddi anlamda bu konuda... E, takipçisi oldular. Son derece işin arkasında durdular. E, biz konseyler olarak ve bölgede yaşayan diğer kent konseyleri işte Kadıköy'den Tuzla'ya kadar olan hı hı. E, adalarda diğer olan STK liderleri hepimiz bir platform oluşturduk bir anda. Bir mesajlaşma durumu söz konusu oldu. Herkes son derece bu konu üzerine sahiplendi. ve e, Ben gerçekten çok mutluyum. İnsanların bu konuya bu kadar duyarlı olup e, bu kadar da bu konuya e, ...sahip çıkmaları bir sonuç getirdi. Demek ki bunu becerebiliyoruz, bunu yapabiliyoruz. E, bir şeyleri değiştirme, e, bunları düzeltebilme en gücümüz azından... Gücümüz var. Gücümüz var. Yani amaç burada birilerini karalamak ya da kötülemek değil. Amaç yapılan bir hatanın ne kadar daha e, kısa zamanda geri dönüşünü sağlamak ve bunun düzeltilmesi yönünde gitmek. İşte başka denizimiz yok, başka marmaramız yok... Ee, sağ olsun hocalarımız İstanbul Üniversitesi'nden e, sürekli biz orada araştırmalar yapılıyor. Burada mercanlar var. Akdeniz'de olmayan, Avrupa Birliği'nin burada korumasını şiddetle önerdiği özel türler var. Gorgonlar var. Ee, diğer canlılar var. Her şeyi bırakın. Ee, siz zaten bir suç işliyorsunuz. Yani tabii, tabii. Bir şey yapmayı bırakın Marpol Sözleşmesi'nde uluslararası anlaşma bu 1994'te e, anlaş, sizin yapmış olduğunuz, imzalamış Türkiye olduğunuz. Türkiye'nin imzacısı olduğu yani evet. o sözleşmeye ne gerektiriyorsa onu yapma evet. taahhütünde bulunan bir Kesinlikle. ülkeden bahsediyoruz. Yani en yakın kara parçasına zaten 12 mil yakalığına bir şey atamazsın diyor. Yani bırakın sen atık atmayı, e, bakteri zehir, zehir atmayı herhangi bir e, taş bile atamazsın diyor. E aynı şekilde bizim kendi iç sular yönetmeliğimizde bu böyle. E buna son derece biz önem de veriyor. E denizle ilgili kamu kurumları oldukça bu konuya hassasiyet gösteriyor. Ve yasak olan bir şey de kaptansın, bunu yapabiliyorsun, neden atıyorsun? Ve sağolsunlar habercilerle birlikte kısaca biz bunların videolarını çektik, fotoğraflarını çektik. Her şeyi Hı -hı. görüntüledik, attıkları yerdeki suyun... ...simsiyah olduğunun görüntüleri oldu. Yani yarısı ha, şey mavi, yani. E, evet. yarısı simsiyah bir şey var. O sudan ha. örnek aldık atıldığı anda. O bölgeden örnek alıp hmm. bunu işte e, Habertürk'ten Ela Sezen'e verdik. O e, bunu belediye üzerinden, Kartal Belediyesi üzerinden bildiğim kadarıyla... E, ...tahiline yolladı ve onları bekliyoruz. Şimdi biz bunu tabii çıkarttık, bu olaylar patladı. E, patladıktan sonra bir anda tabii bu olay durdu. Ee, evet. Gelip adalara bunun atılması durdu. Evet durdu. Evet. Evet. Sonra hani, ne oldu peki? Sonra orada durdu. biz e, ne yaptık? Kendi evimizi aslında korumuş olduk. Evet. Bunu bırakmamamız lazım. Çünkü Marmara'da hepimiz yaşıyoruz. yine yani Büyük bir arka bahçeye geliyoruz. Yani Biz, biz reysel kendi evimizi kurtardık ama biz Hı -hı. sitede aslında belki de yaşıyoruz. Sitenin durumuna baktığımızda e, bu atıkların yine çıkartıldıktan iki gün bir bekleme süresi oldu. Sanırım dinlenme molasıydı. Yatışsın sonrasında mesela, evet, <gülüyor> e, aynı teknelerle e, doku gemileriyle birlikte bu atıkların çıkartılıp Kartal'a evet. götürüldüğü konusunda bir Kartal, haber Kuluca yaptı arkadaşlar. Evet, yani oradan e, taşınıp Şile'ye gidiyor diye biliyorduk biz. Bu Kartal Hı. kısmını istersen biraz daha konuşalım. Hı -hı. E, Kartal Belediyesi'nin haberi olmadığı evet. ortaya çıktı. Çok evet. ilginçtir. E, yani Kartal Limanı dökülürken belediyenin haberi yok. Belediyenin zabıta ekipleri ne oluyor diye bir müddet Seray yakalıyor. E, evet durdurmuş. Tartışını. Ama e, İBB zabıta ekipleri de biz daha sonra size gerekli izinleri getireceğiz. Bilgimiz evet, dahilinde. Tamam diye. E, Birkaç gün daha devam edildi. Evet. Sonra böyle bir izinde mümkün olmayacağı için neticede siz zehiri başka insanlara atıyorsunuz ve atılan yerde 200 metre ileride insanlar denize giriyorlar. Yani evet. saymış olduğumuz hastalıklar veya bu kadar e, bakteri var. Biz adada yani bir de şöyle bir espri vardı. E, i̇şte akıntı derinlik oraya çöker. Ya bu bir çamur. Bu zaten çökecek. Dibe hmm. batacak bir şey değil. Sen oraya tonlarca ağırlığında bir materyal atmıyorsun. Çamur atıyorsun ve akıntı ile birlikte e, şu andaki hakim rüzgarlar adalarda genelde poyrazdır. Fakat yaz olması nedeniyle nuru sesiyor. Ve sıcak hmm. durgun bir deniz var. Fırtınanız yok. Dolayısıyla buradan ha, gelecek olan batmadan önce bütün insanlara... Şimdi evet, birçok insan sağlığını kaybetti. E, ishaller başladı. E, aynı hı, şekilde ateşlenme var, oldu. Hı. Baş ağrıları var. E, yani Bu hastalıklar devreye giriyor. Yani her şeyi bırakın. Bir kamu sağlığı tehdidi söz konusu. E, bir yasak atılmaması gereken bir atığın atılması söz konusu. E, bunları bitirdikten sonra e, bu sefer aldım ben ne yaparım? E, madem oraya atamıyorum geleyim başkasının bu sefer de yine... Kartal'a Onlar fark edene kadar. Evet orada fark edene kadar. Sonra edici, belediye evet. başkanı tabii devreye giriyor. E, hemen de makam odasının karşısında yani böyle bir durum da var. Hmm. Maalesef işte gidiyorlar söylüyorlar ki ya gördün mü? Aa bu ne deyip orada hemen harekete geçiliyor ve en son duruluyor. Sonrasında e, tabii yine takibi bırakmıyor. Buradaki en büyük e, aslında başarı dediğim gibi e, muhabir arkadaşlarımızın. Sonrasında da onlar e, bu konuyun takibine devam ederek en son e, demin ilk lafın başında söylediğim gibi Ömerli'de e, hı hı. bir tesise gidiyor. Ama şöyle bir durum var. Zaten tesise giderken buradaki atığın arıtma kapasitesi 2 kamyon. Günde ortalama 30 kamyona 30 yakın kamyon. bir atık çıkıyor. Yani 28 kamyonun orada durması, açıkta kuruması ve burada oluşacak olan bakterinin havayla birlikte diğer insanları da Söz evet. yani. Bir de sürecin içerisinde Hı -hı. şimdi e, diyorlar ki haksız yere eleştirmeyin e, ya da işte yapılanları kötülemeyin. Mutlaka. E, evet buna riayet etmek lazım her Hı -hı. meselede ama... Şöyle bir tablo da var önümüzde. Ee, şimdi kurbal dereyi temizleme amacıyla hareket edilmeye başlanırken başlanmıştı. Ee, bir bakıyoruz ki gözlerden ırak bir yerde olduğu için Marmara Denizi'ne çok rahat bir biçimde Maalesef. boşaltılabiliyor. Hadi Hı. ondan sonra ikinci aşama burada tepki gösterilince bu sefer işte Kartal e, Limanı'na. E, daha sonra işte tamam bir arıtma tesisine iletiliyor ama burada da kapasite sorunu var. Sanırım. Yani bu çok ciddi bir güvensizlik Kesinlikle. E, oluşturuyor. Ee, bu yüzden de çok haklı eleştirilere e, tabi tutuluyor süreç. Bir de bu arada ilginç olan bir nokta daha vardı. Ee, örneğin bu işi yapan bir firmaya havale edilmiş hı hı, durumda. Hı, hı. Ee, valilikten izin aldığını evet, evet. O, söylüyor. Evet o da bir şey e, şehir efsanesi olarak geçti. Biz bu başladığı anda tabii ki e, belediyeden bu konuyla ilgili bir açıklama yapması. Yani konu nedir? Hı. Madem böyle bir durum var sen bunu atabiliyorsun. Böyle bir şey de e, göz önünde bu. O zaman bu oranlar böyle bir e, mikrobik durum söz konusu. Bunu nasıl önlüyorsun? E, ve doku gemilerinin üzerinde işte bakanlığın isimleri vardı. E, biz bunu sorduk hani nedir? Bakanlık hemen açıklama yaptı. Dedi ki ben bunu dedi. İşte X firmasına müteahhite kiraladım. Şimdi burada iki tane konu oluyor. O zaman müteahhite sen bunu kiraladıysan bir nasıl bunun ihalesi yapıldı ve kiraladın. Tamam peki e, belediyeli Hiçbir olan müteahhit firmanın... Sen. Ee, anlaşması nedir? Bu çıkan atık neticede bir zehir çıkıyor. Bunu ne yapmasını bekliyordu? Bir sözleşmede bu yazıyordur. Yani sen Hı -hı. bunu buradan çıkartıyorsan ama git denize at diye zannetmiyorum. Ee, evet. Koskoca İstanbul ha. Belediyesi'nin böyle bir şeyi göz yumabileceğini, böyle bir riski, böyle bir e, handikabı göz, al, sorumluluğu üzerine alabileceğini ve yapılmadıysa eğer şu anda bu firma ne oldu? Ya da bunlar Niye? Devam ediyor. Evet, Yani evet. bu konu bitmez. Evet. <gülüyor> <Gerçekten>. Ama <gülüyor> sürecin şeffaf işlemediğine evet. ilişkin çok net veriler evet. var. Ee, i̇nsanlar da aslında bunu talep ediyor. Nasıl temizleyeceksiniz kurbağalı dereyi? Çıkan atıkları ne yapacaksınız? Ee, bunu çok net bir biçimde evet. anlatıyor olması gerekiyor. Bu süreç ne kadar sürecek ona ilişkin verilerin olması Hı -hı. gerekiyor. Ee, biz. Ve biz bunları talep ediyoruz. Evet. Adalar ilçesi Hı hı. ve e, karşı kıyıdaki bütün ilçeler olarak Marmara'daki yaşayan bütün insanlar İstanbul ve Türkiye'deki gibi sabırla STK liderleri olarak bir cevap hı hı. bekliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Cevap bekliyoruz Size ve de. şunu da söyleyelim sorunları çözmelerini bekliyoruz. Oradan oraya öteme, ötelemelerini değil. Lütfen. Evet. Suak'ın sonuna veremedim. geliyoruz. Ee, yani müzikle bitirelim. Çok kısa dinleyeceğiz. Mehmet Güreli'den Yağmur Yağmıyor. Hoşçakalın.